617 numaralı konu Hazreti Ali'nin adaleti Hazreti Ali'nin İsfahan'dan getirilen ganimetlerin dağıtılması esnasında çok titizlik göstermesi Evet Hazreti Ali'ye İsfahan'dan ganimet malları getirilmişti o da onları 7 parçaya ayırdı sonra da bir çöp alıp onu kırarak her bir parçanın üzerine bir tanesini bıraktı daha sonra ise askerlerin komutanlarını çağırtarak hangisine daha önce verilecek diye aralarında kura çektirdi